Aslanla Fare, La Fontaine Masalı Ormanlar Kralı Aslan bir gün ormanda ava çıkmış, gün boyu dolaşmış, yiyecek hiçbir şey bulamamış, karnı da oldukça acıkmış, kendi kendine homurdanmış. Bugün aç yatacağım herhalde, demiş. Aslan humurdana homurdana yürüye dursun, karşısına sevimli bir fare çıkıvermiş. Sevimli fareyi gören Aslan üzerine atılıp yakalamış. E, sevimli Fare çok korkmuş. Aslana yalvarmaya başlamış. Ne olur beni yeme. Hem ben çok küçüğüm senin karnını doyurmam ki. Orman Kralı Aslan. Olsun aç aç uyumaktan iyidir. Diyerek ağzını açmış Sevimli Fare. Beni yemekten vazgeçersen bir gün benim de sana bir yardımım dokunabilir. Demiş. Ormanlar Kralı Aslan, farenin sözlerine kahkahalarla gülmüş. Oh, senin gibi minicik birisi, benim gibi koskoca Ormanlar Kralı'na nasıl yardımcı olabilir? <gülüyor> Diyerek fareyi pençelerinin arasından bırakmış. Aslan, sevimli fareyi affetmiş. O gün Ormanlar Kralı aç aç uyumuş. Midesinin guruldamasını dinlemekten sabahı zor etmiş. Sabahleyin güneş doğar doğmaz, aslan tekrar yiyecek bulmak için ormanda gezinmeye başlamış. Bir anda kendisini ağacın tepesinde bir ağın içerisinde buluvermiş. O anda ne olduğunu anlamış. Ormana tuzak kuran avcıların tuzağına yakalanmış. Umutsuzca kükremeye başlamış. Aslanın sesi sevimli fareye kadar ulaşmış. Fare kendi kendine konuşmuş. ''Aslan neden acı acı kükrüyor acaba?'' ...diyerek sesin geldiği yöne doğru koşmuş. En sonunda aslanın yakalandığı ağacın altına varmış. Aşağıdan aslana seslenmiş. Ne yapıyorsun ki sen ağacın tepesinde? Fareyi görel aslan sevinmiş fareye. Ağacıların tuzağına yakalandım. Lütfen bana yardım et. Diyerek yardım istemiş. Ağacılar da gelmek üzereymiş. Selimli fare hemen ağaca tırmanmış. Ağın bulunduğu dala gelmiş. Başlamış ağa kemirmeye. En sonunda aslanın geçebileceği büyüklükte delik açmış. Aslan ağdan kurtulup aşağıya atlamış. Kurtulduğu için çok sevinen aslan sevimli fareye teşekkür etmiş. Aslan... Bundan sonra en iyi dostum sensin. Zor duruma düştüğünde beni çağır, koşar gelirim. Diyerek oradan uzaklaşmış. Ormanlar kralı aslan yolda giderken... Bundan böyle... Görünüşünden dolayı kimseyi küçümsemeyeceğim diye kendi kendine söz vermiş.